Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın can. Evet bir haftalık bir aradan sonra tekrar açık gazdiyi açtık. Bu yılın da son haftası belki bu bir siyasi bir hem iktidarın konumu hem de muhalefet yapılabiliyor mu yapılamıyor mu açısından bir tür 2012 değerlendirmesi yapabilir miyiz? Yani pek çok muamma var Uludere başta olmak üzere düşen savaş uçakları, havacı komutanlara verilmiş madalyalar, işkencecilere terfi yapılması ya da ...301 gibi Türkiye hakaret gibi bir konuda çok aleyhte oy vermiş birinin... ...ombudman gibi bir göreve getirilebilmesi gibi. Ayrıca dış politikada da çok önemli. Suriye ve Irak başta olmak üzere evet. problemler var. Bunun üzerine bir şey yapabilir miyiz? Genel tek tek müfret olaylar... Gelişmeler olarak Hepsini ayrı ayrı incelemek mümkün Bunu zaten senin içinde Fırsat geldikçe Açık radyoda Çeşitli yorumcular Ve siz yapıyorsunuz Bunları acaba bir, bir iki ana hatta Toplamak mümkün müdür diye evet. Düşündüm Tek tek Olguların Anlamlarını yitirmeden ama aynı zamanda Bu ana hatta Bakıldığında Birincisi iç politikada e, giderek daha fazla e, sertleşen bir e, e, müzakere yapma kapasitesini giderek e, yitiren bir e, iktidar yapısı var. Bunu muhalefetin de daha fazla müzakereye açık olduğunu e, söylemek e, pek kolay değil ama sonuçta e, iktidarın e, elinde müzakere kapısını açıp açmamak büyük ölçüde. E, bunu En açık biçimde zannediyorum meclisten rahat bir çoğunluk, çoğunluğa sahip olmasına rağmen meclisteki hükümetin tavrını dikkate alarak söyleyebiliriz kendi çoğunluğuna bile neredeyse artık fazla e, güvenmeyen ve e, her şeyi bir e, hızla geçirme, hemen geçirme, hemen e, aklına geleni hemen meclisten bir karar olarak geçirme, hükümetin aklına geleni meclisten bir karar olarak geçirme e, saplantısı e, sergilediğini söyleyebiliriz. Bunun bir nedeni belki de Bu ilerideki başkanlık sisteminde e, Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin sadece Tayyip Erdoğan'ın bu konuda e, sorumlu tutmak e, haksızlık olur. E, AKP'nin içinde e, başkanlık sisteminden e, hoşlanmayanlar olduğu kadar başkanlık sistemini heyecanla destekleyenler var. Bu sadece Tayyip Erdoğan başkan olacak diye değil. Sistem olarak bunu destekleyenler var. Çoğunlukçu bir demokrasiyim. Kendileri açısından e, uzun vadede e, kendi e, kitleleri, kendi oluşumları, kendi siyasi e, gelecekleri açısından başkanlık sisteminin e, uzun vadede kendilerini e, egemen en azından hakim konumda e, kılacak çoğunluk e, desteğini hı hı. sürekli kendileri etrafında toplanmasını sağlayacak bir sistem olarak tasarlıyorlar. Dolayısıyla bu sadece tayyip Erdoğan'a indirgeyerek açıklanacak bir heves değil bunu belirtmek lazım. siyasi olarak baktığımızda siyasi, siyasi olarak baktığımızda zannediyorum en anlamlı gelişme. Diğerlerinin hepsine anlamlı da tek başına bakıldığında ama bu uludere'deki katliam sonrası hükümetin ve başbakanın aldığı tavır. Hı hı. Çünkü doğrudan hükümetin kendisini suçlanmasına yol açacak bir eylem değil de katliam eylemi. Bir hata olduğu, bir hatanın sorumlularının ortaya çıkartılabileceği ve dolayısıyla bu konuda hükümetin orada ki köylülerden, halktan e, özür dilemesi çok zor bir şey değildi e, hükümetin kriz çözme kapasitesi düşünüldüğünde. Bu, bu adımın atılmamış olmanızı e, bana dikkat çekici geliyor. Yani burada e, gerçekten e, hükümetin, e, hani e, diyoruz ya Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan sürekli ne kadar yapacağı işin ne kadar oy getireceğine bakar diyoruz ya herkesin evet. de. E şimdi burada gerçekten bir inanılmaz oy kaybına yol açacak. Yani Türkiye'deki kendisine oy vermiş Kürt seçmenin de bir ölküde e, sırtına ke, ke, kendisine sırt dönmesini sırtını dönmesini yol açacak e, bir e, suskunluk hali. Denebilir ki orada işte hükümet namına Özür dilense sorunlular bulunsa ki bunlar askeri sorunlar büyük ölçüde büyük herhalde ee, sorunlar açıkça ortaya çıkartılsa hata yapıldığı e, ama bunun yine de sorumluluk içinde e, değerlendirilmesi gerektiği açıkça söylense MHP'liler e, daha mı fazla e, AKP'nin tabanından MHP oy kayardı zannetmiyorum. Dolayısıyla burada gerçekten daha başka bir şey var. Anlamakta zorluk çektiğim bir tutukluk var. Hani Diğer öğrencilere, polisin öğrencilerin üstüne gitmesi, tutuklaması, geçmişte olduğu gibi yetmişlerin zihniyetiyle onları bölücü, anarşist, komünist, ne, aklına ne geliyorsa polisin... Ee, o sıfatları kullanarak şeytanlaştırarak şeytanlaştırma sıfatlarıdır bunlar Türkiye'de biliyorsunuz evet. ee, bu, bu bunları kullanması çok şaşırtıcı değil ama burada gerçekten bir e, açıklayamadığımız bir şey var bir bir, bir olgu var ve e, bu bir kırılma noktası mı tabi ta, şu anda e, bilemiyoruz daha ama üzerinden neredeyse bir yıl geçecek birkaç gün sonra 28 Aralık'ta olmuştu yanılmıyorsam evet ee, 2011'de bir yıl olacak üzerinden geçecek. Bu e, bu olaydan sonraki tavır e, dikkat çekici. Yani hükümet e, bu olayla beraber acaba e, genelkurmay başkanıyla birlikte bir e, Türk Silahlı Kuvvetleriyle bir e, ateşkes anlaşması mı imzaladı ve artık hükümet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi denetiminde, onun e, egemenliğini e, ve meşruiyetini, hükümetinin meşruiyetini kabul ettiği olgusundan hareket ederek artık kendi memurunu koruyan devlet anlayışı içinde mi davranıyor? <gülüyor> Büyük ihtimalle böyle olabilir. Evet, yani Devleti ilk öyle. özür dilemek şöyle dursun. Ee, ilk genel kurmayı tebrik etmekle e, başlayan ve ondan sonra da son, daha birkaç gün önce de başbakanın e, sözünü etti. İşte hepsi sivil değil onların. Orada evet, hala orada devam etmesi. Hepsi demesi. sivil değildi iddiasında bulunması. Bu kadar basit değil mesele falan demesi. Evet. Yani burada bir, bir önemli bir kırılma noktası var. Zannediyorum 2012'nin anlamlı. Yani bir dizi olayı, bir dizi gelişmeyi anlamlı kılan Simgesel olaylarından bir tanesi olarak ele alabiliriz. Yani bu, bu bunu Türkçlülü kuvvetleriyle AKP hükümeti arasında ki e, hükümet etme ittifakının e, oluşmasının e, simgesi olarak alırız. Hatta e, dikkat ederseniz bu e, olaydan sonra e, İlker Başbuğ ve Çevik bir tutuklandılar 2012 yılında. Ee, bu olayla bağlantısı olduğu için söylemiyorum. İkerbaş bu tutuklandıktan sonra hatta yakın tarihte yeniden e, serzenişte bulundu. Genelkurmay başkanlığının kendilerinin tutuklanmasıyla ilgili hiç ses çıkarmamasını evet. kastetti, değil mi? Evet. Serzenişte, serzenişin ötesinde hatta açık eleştirdi açık eleştirdi. Çevik birden bir ses duymadım ama İlker bu birkaç defa yaptı, yanılmıyorsam bunun yakın tarihte yine yaptı. Ve gerçekten de Genelkurmay Başkanlığı bu konuda artık hiç ses çıkarmama e, politikasını e, yürütüyor. E, bu bir cephesi. Bunun ikinci bir cephesi daha var bu olayla e, ilgili olarak. Uludere e, katliamı e, vesilesiyle e, biz e, bir hükümet içi, iktidar içi, Ciddi bir e, güçler kapışmasının e, Sinyalini aldık Ve arkası geldi bunun Hatırlayacaksınız Uludere e, Vakası e, katliamı Olduktan sonra e, Hükümete e, yakın Hükümeti destekleyen Basında Zaman Gazetesi'nde e, Özellikle Ve zannediyorum e, Taraf Gazetesi'nin içinde bazı e, Köşe yazarları Polis kaynaklı e, bilgi veren Köşe yazarları Ee, bu e, yeni Şafak'ta da vardı yanılmıyorsam ama gal bu ikisi aklımda kalmış ee, bu burada bir e, mitin e, eleştirisi mitin zaafı e, eleştirisini <gülüyor> gündeme getirdiler hatırlayacaksınız <gülüyor> evet. bu tarihlerde de e, bu tarihlerde de mitle e, polis istihbarat arası istihbarat arasındaki kavga hemen hemen 2011'in bu tarihlerinde artık sonuçlanmıştı yanılmıyorsam. Bu kavga neydi derseniz, 2011'in sonunda Genelkurmay Başkanı'nın elinde olan dinleme tesisleri, Türkiye'nin en büyük dinleme tesisleridir bunlar. Genelkurmay Başkanı'ndan alınıp sivil idareye devredilecekti ve bu hangi sivil idareye devredileceği konusunda iki kurum arasında çok büyük bir kavga e, sürdü. Yani polisle yani polis. milli istihbarat teşkilatı Evet, polis istihbaratı mı verilecek yoksa milli istihbarata mı verilecek? Evet. Halbuki kamu güvenliği müsteşarlığı diye bir müsteşarlık kurulmuştu. Ona verilmesi hiç söz konusu bile olmadı bildiğim kadarıyla. Niye olmadı onu da bilmiyorum. Milli istihbarat mı, polis i̇stihbarat mı ve istihbaratı? Bu ne milli istihbarata verilmesi kararı alındı. Polis istihbarat kaynaklı milli istihbarata yıpratma operasyonlarının bundan sonra çok hızlı geldiğini görüyoruz ve ulu deredeki katliamın mitin verdiği bir yanlış bilgi sonucu olduğu veya kasıtlı yanlış bilgi hatta iddiaların bir, bir kısmında öyleydi hatırlayacaksınız kasıtlı yanlış bilgi sonucu olduğu iddiası gündeme geldi ve bundan birkaç e, e, zaman sonra da e, Başbakanın e, ciddi bir ameliyat geçirdiği dönemde hatırlayacaksınız e, MİT Başkanı'nın tutuklanmasına yönelik polis istihbarat kaynaklı operasyon başladı. Evet. Evet. evet. Değil mi? Evet. Subat ayı da yanılmıyorsam başbakanın ameliyatı Ocak veya Şubat ayında olmalı. Evet. Bu operasyon çok ciddi bir operasyondu. Bu MIT'e yönelik operasyon. Ee, ve biliyoruz ki başbakan bu MIT'e yönelik operasyonda kendi korumalarını yollayarak MIT personelini birkaç gün dokunulmaz e, savcılıklar savcılık tarafından Gözaltına alınamaz hale getirmiş getirdi Ankara'da yani ciddi bir yani polis romanlarına e, konu olabilecek e, okusak ya böyle bir şey de olmaz abartmış polis e, şey romancı polisi romanı yazan kişi diyeceğimiz bir e, hükümet için e, hükümet iktidar için e, iktidarın iki güvenlik e, gücünün sivil güvenlik gücünün e, çok büyük bir çatışması ve MIT'in bu çerçevede e, polis istihbaratını ama en azından bir kesim polis kaynaklı olan bir kesimi bir kesimi Fethullah Gülen cemaatine yakın e, basın tarafından desteklenen bir e, operasyon oldu. MIT'e karşı bir karalama operasyonu oldu. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum bunu ama bir karalama operasyonuydu. E, ve burada MIT eee Denerek mi çıktı bilmiyorum ama en azından hükümet ve başbakan MIT'in arkasında durdu. Bu ikinci olay önemli çünkü siyasi olarak e, iktidar bloğu içindeki e, dışa vuran büyük ihtimalle daha önce de de çatışmalar, çekişmeler, rekabetler olmuştur. Ama dışa vuran ilk büyük e, iktidar bloğu içi çatışmaydı bu. İkinci çatışma. Ee, bu bu çatışma ikinci e, birbirini tamamlayan olay olarak bakabiliriz bunun e, arkası geldi mi bilmiyorum e, o kadar detaylı içinde bir, ol, bir olay değil ama m, kulağımıza e, çeşitli gazete e, köşelerinden e, dikkatli bir okumayla e, çalınan olgulara bakılırsa bundan sonra e, bunu izleyen günlerde bunu izleyen aylarda Bazı bakanlıklarda başbakanın emriyle e, adam e, temizlik yapıldığı başka yerlere kaydırıldığı Polis içinde özellikle yargıda olup olmadığını bilmiyorum ama poliste özellikle yapıldığını Sağlık Bakanlığı'nda yapıldığını duyduk ve en azından e, duyduk derken tam doğrusu duyduk değil tabii e, Bunun izlerini gördük Başka bir olay, önemli bir olay. Ee, arkası biraz fos çıktı ve bu bunu da belirtmek lazım siyasi olarak baktığımızda ee, birbirini e, tamamlayan iki olay aslında bunlar ve ikisi de sonuçta hakikaten fos çıktı, boş çıktı. Arkası gelmedi. Birincisi Kenan Evren ve Tahsin Şahin kayı açılan davada. Bu çok önemliydi. 12 Eylül'ün darbesini yapmış. E, darbeyi yönetmiş, kararını vermiş, e, hayatta kalan e, iki kişi bunlar. Ve bunların e, bunlara yönelik e, dava açılması çok önemli bir aşamaydı. Hayatta iken bu iki kişi, e, bu iki darbeci. Ama iddianame e, maalesef bu kişilerin e, insanlığa karşı işledikleri işlemesi için emin verdikleri işkence suçlarını e, dikkate almadan sadece darbe yapmış olma e, suçunu e, dikkate alarak iddianameyi açtı. O yüzden iddianame çok hızlı ilerlemiyor. Dava hızlı ilerlemiyor. İşte kişiler yaşlı kişiler aynı zamanda e, mahkeme önüne getirilemiyorlar falan filan. Ama dava aynı zamanda yanlış ve eksik kurulduğu için yapılıyor. E, Açılamıyor ve dolayısıyla ilerlemiyor. Ve Bir de Ama... meydan okumayla da karşı karşıya kaldık. En belki de doruk noktası olarak. Yani bugün olsa gene yaparım sözünü de. Aslında bu kötü bir şey değil. Bu meydan okuma kötü bir şey değil. Yani bu insanların Ee, bir e, iyi niyetle e, bu bu insanların belli bir ortamda, belli bir koşulda yaptıklarını değil, bir, bir projenin, bir e, davranış biçiminin, bir kurumsal projenin e, unsuru olduğunu göstermesi arasından bana e, çok kötü gelmedi doğrusu. Yaptığının arkasında duruyor ve söylüyor. Bir daha olsa bir daha yaparım diyor. Suç mu? Suç. E o zaman bir daha olsa bir daha yaparım dediğine göre de burada kasıtlı bir eylem var. E, keşke Ergenekon davasında, balyoz davasında darbe hazırlamış generaller de kalkıp açıkça böyle söyleseler. Ben o bakımdan da çok şaşırmadım. Yani insanların pişmanlık getirmesinin de bu kadar kolay olmaması gerektiği konusundayım. 30 yıldan beri pişmanlık getirmemiş bir Kenan Evren'in önüne 94 yaşında dava geldi diye pişmanlık getirmesi zaten pek sabim olmazdı diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında söylemesi bence Belki davanın en e, olumlu yönüdür Diyebiliriz <gülüyor> ee, Bilmiyorum Şaşırtıcı mı gelecek size ama e, Bunun yanında ikinci dava 28 Şubat e, Soruşturması Dava demeyeyim de 28 Şubat soruşturması e, Bununla paralel Ele almamız gereken bir gelişme 28 Şubat soruşturması da maalesef e, Beklenen Beklenen derinliğe beklenen e, etkiye e, ulaşmış değil e, meclis soruşturması diyeceksiniz zaten meclis soruşturmaları hep böyle oluyor konuşuluyor yapılıyor rapor ediliyor ondan sonra işte tarihe not düşmenin ötesinde hiçbir anlamı olmuyor doğru ama burada çok daha ileriye gitmesi derinleştirilmesi ve bir dizi da görülen davanın e, arka planını ortaya çıkartabilmesi açısından önemli bir fırsatın gene kaçtırıldığı kanaatindeyim. Burada da sürekli bir, şimdi iktidarda olanların o dönemde e, mağduriyetlerini e, telafi etme mağduriyetlerinin e, öcünü alma telaşının çok ön planda olduğu kanaatindeyim. Bu, bu, tür, bu soruşturmanın götürülmesi sırasında. E, örneğin Bunu Uludere ile şöyle bağlamak istiyorum. Belki ileride e, bu meşhur e, biz e, e, aydınlık için bir dakika karanlık eylemi sırasında nasıl e, bu eylemin e, TSK tarafından ve e, sivil generaller tarafından e, birdenbire hükümete yönelik, vefah e, yol hükümetine yönelik bir e kampanyanın E, aleti haline getirildiğini o zaman görmüştük. Hiç bununla alakalı olmayan bir kampanya nasıl böyle bir e, ketempereye getirildiğini biliyoruz. Evet. Yani Alper görmüş bunu etraflıca tahlil edip yazmıştı da zaten. Evet. Ve bunun bu, bu ketempereye gelmenin en e, e, büyük sorumlusu da e, Erbakan'ın kendisiydi. Ve evet. şirket kazandı. Çünkü evet. böyle bir eylem olduğunda bu eylemin e, susurluk Olaylarının derinliğine kadar üzerine gidilip soruşturulması için başlatılmış bir eylemi birdenbire e, gulu gulu dansı ve bir şey daha demişti. Mum, şimdi. mum söndü evet. ha, mum söndü e, mevzuna getirip e, kendisine yönelik bir e, protestoymuş gibi gösterip birdenbire ...bunun bu şekilde... ...tecelli etmesine yol açmışlar... ...yani inanılmaz bir basiretsizlikti... ...aslında devlet olduğu andan itibaren... ...bu Türkiye'de solcusunun ve sağcısının... ...Müslümanının veyahut... laiyinin nasıl devlet olarak... ...olduğu andan itibaren... ...başının ve gözünün döndüğünü... ...karardığını belki en anlamlı... ...göstergelerinden bir tanesi... Doğru. ...bu benzer bir şey... ...aslında Uludere'yi... ...bağlamak için oraya geliyorum... ...onu da bitirelim... Uludağ'da da acaba benzer bir durum mu var diye doğrusu düşünüyorum. Hükümet aynı Erbakan'ın o dönemdeki tavrı e, içinde mi davranıyor? Devlet olmuş olmanın getirdiği o kibir, e, devleti koruma refleksi, kendisinin menfaatlerine aykırı bile olsa bunu yapıyor olması... Diyeceksiniz ki bu durumda bizim geleneksel devletçilerin çok övülmesi gereken bir durum. Dolayısıyla kim gelirse gelsin sonuçta Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruma refleksi her şeyin önüne çıkıyor. Ve dolayısıyla bu devlet yıkılmaz düşüncesini e, savunabiliriz veya en azından düşünebiliriz. Bu tabii aynı zamanda korkunç bir şey. Bu devlet yıkılmaz, tamam devletler yıkılsın demiyorum ama bu devlet zihniyeti topluma Bu kibir ve e, üstün e, burnundan kıl aldırmayan toplumu küçük gören ve tehdit olarak gören bu devlet zihniyeti Demek ki e, Türkiye toplumunun genlerine işlemiş bir devlet zihniyeti e, Türk Kara harp okulunda veya bütün e, harp okullarında törende Mustafa Kemal diye bağırılır ve içimizde diye e, herkes şey yaparlar Biz de galiba Türkiye toplumu olarak devlet diye bağırlığında hepimiz içimizde diye bağırıyoruz. Ee, 2012 yılında da hala bağırmaya devam ediyoruz gibi geliyor bana. <gülüyor> evet iyi bir değerlendirme oldu. Çok iç açıcı mı bilemeyeceğim ama. <gülüyor> evet geneldir. Çok teşekkürler. Peki, i̇yi yeni yıllar dilerim. Ahmet İyi Ufuk Turu. <gülüyor>